Elhamdülillah ve salatü ve selamü ala Resulullah Kaybettiğimiz yakınlarımızdan yakınlarımızın ardından üzülmek, ağlamak ölüye azap sebebi olur mu diye bir soru sormuş kardeşlerimiz. Bu konuda biliyorsunuz ağıt yakmak, dövünmek yani kişinin kendisine zarar vermesi, bu anlamda yani ağıtlar yakmak, feryad-ı figan etmek yasaklanmıştır. Ancak e, hatta bununla ilgili Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste diyor ki ümmetimde cahiliyet adetlerinden kalma dört şey vardır ki onları terk edemezler. Bunlar asaletle övünmek, soylara sövmek, yıldızlarla yağmur istemek, ölünün ardından üstü başı yırtıp başına toprak saçarak feryadu figan etmek buyurdu. Ve devamında dedi ki: Ölünün ardından üstü başı yırtıp başına toprak saçarak feryadu figan eden kadın ölmeden önce bu amelinden dolayı tövbe etmezse kıyamet gününde üzerinde katrandan bir elbise ve uyuzlu bir gömlek olduğu halde kabrinden kaldırılır. Hadis Sahih Müslim'de ve Ahmet e, İbn Hanbel'in müsnedinde kayıtlı. Ancak normal bir ağlayışla ağlamak normal bir ağlayışla ağlamak Ölüye azap vermez. Yani biliyorsunuz Allah Resulü Satt ve Selamın oğlu İbrahim vefat ettiğinde, Aleyhisselat ve Selam göz döktü ve dedi ki, kalp yahzen, Ayn tadma. Dedi ki kalp üzünlenir göz yaşanır, yaşarır. Ey İbrahim, senden ötürü üzgünüz. Dolayısıyla bu fıtrî bir şeydir. İsyan ölçüsüne gelmeyecek ve bağırıp çağırma ölçüsünde olmayacak bir ağlama Ey müstehaptır, ey caizdir Ancak onun bilgisi yani niçin hani bizim ağlamamız ölüye azap verir mi gibi bir inanış var Onunla ilgili hatta sahabeler bile bunu böyle anlayanlar var Örnek verecek olursak Ebu Musa radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste diyor ki, Ömer radıyallahu an, vurulduğu zaman Süheyb evinden gelip Ömer'in yanına girdi. Onun yanı başında ayakta durup ağlamaya başladı. Yani Süheyb bakıyor ki Ömer radıyallahu anh, bu şekilde yaralı ölüm döşeğinde bunun üzerine ağlıyor. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, ona soruyor. Aleme tepki, aley aleyye tepki dedi ki sen niçin ağlıyorsun dedi yoksa bana mı ağlıyorsun? Kale, ihh, Vallahi la aleyke ebkiye emir el muminin. Dedi ki evet ben sana ağlıyorum Ey müminlerin emiri. Bunu üzerine amaradyallah ona dedi kiVallahi Lakad Alimte enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kae menni yubka Men yubki aliyi yu azab dedi ki sen bilmez misin Allah Resulü Sallallahu ve Selam şöyle buyurdu üzerinde ağlanan kimse azap görür üzerine ağlanılan kimse azap görür yani ey benim bana ağlama çünkü üzerine ağlanılan kimse azap görür dedi Bunun üzerine diyor ki Ebu Musa فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُوْزَ بْنِ تَلْحَةِ فَقَالَهُ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ اِنَّمَا كَانَ اُولَٰئِكَ الْيَهُودُ Diyor ki ben de bu olayı bunun üzerine e, bu hadisi Mus'ab i̇bn Talha'ya söyledim. Yani tabi hadisin ravisi bunu söylüyor. Abdülmalik bin Ümeyr diyor ki ben de bunu Musab İbni Talha'ya söyledim. O da dedi ki, Aişe üzerine ağlamadan dolayı azap gören kimseler ancak Yahudilerdir derdi dedi. Yani ey buradan kast edilen ümmetimiz değil, Yahudilerdir. Bir de bununla ilgili başka bir rivayet daha var. Şöyle bir rivayetle inşallah bunu paylaşalım konunun anlaşılması için. Urve'den rivayet ediliyor. Aişe radıyallahu anh'ın yanında Abdullah İbni Ömer'in, Doğrusu ölü ailesinin ona ağlaması sebebiyle kabrinde azap görür şeklinde Resulullah ve vesselam'e dayandırdığı hadis zikredildi. Yani Ayşe annemizin yanında Ayşe annemizin yanında Abdullah İbn Ömer'in şu rivayeti. İnnel meyt yu'azabu fi kabrihi bibukaa bibukaa ehlihi. Diyor ki Şüphesiz ki ölünün yanında yani ağlayanlardan ötürü ölüye azap edilir. Bunu İbni Ömer bu şekilde rivayet ediliyor ve bu Ayşe annemizin kulağına geliyor. Ve Ayşe annemiz ona diyor ki O hata etmiştir diyor Abdullah İbni Ömer kast ederek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ancak ölü suçu ya da günahı sebebiyle al elbette azab görür. Ailesi ise şimdi onu ağlamaktadır buyurmuştur. Yani bunun doğrusunu Ayşe annemiz rivayet ederek diyor ki Ve illa inma kâl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resûlüsül selam aslında şöyle söyledi diyor. İnne hu le yuazzabu bi hatiyetihi ov bi zenbihi ve in ehlehu le yebkûne alayhi. Diyor ki, evet kişi günahından ötürü, suçundan ötürü azap görür. Ailesi ise ona ağlamaktadır. Yoksa aile ağladığı için ona azap edilmemektedir. Abdullah İbni Ömer'in bu sözü yanlışlık bakımından şu söze de benziyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bedir Savaşı'nda Kalip Çukuru'nun başında durdu. O çukurda Bedir Savaşı'nda öldürülen müşriklerin cesetleri bulunmaktaydı. Resul Aleyhisselatü Vesselam, onlara ne söylediyse söyleyip sonra da doğrusu onlar benim sözlerimi işitiyorlar buyurdu. Abdullah İbni Ömer bunda dayanılıyor ve e, o ölülerin işittiğini zikrediyor çünkü Abdullah İbni Ömer. Resul Aleyhisselatü Vesselam, bu ölüler kendilerine söylemekte olduğum sözlerimin doğru olduğunu bilmektedirler buyuruyor. Aslında Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam, onlar beni işitiyorlar demiyor diyor ki benim vadimin hak olduğunu şu an daha iyi anladılar. Ey yani gittiler. Gözlerinden perde kalktı. Kabi öldüler artık. Dolayısıyla şimdi ahiret yurdunun hak olduğunu ve benim vadimin hak olduğunu bileceklerdir. Yani Evet. Fakalalehum ما قال انهم لا ما اقول وقد وهي لانما قال انهم لا يعلمون ان ما كنت اقول لهم حق ثم قرأت إنك لا انك لا تسمع الموت إنك لا تسمع الموت وما انت بمسمع من في القبور يقول حين tabo'u maqaa'iduhum minan ve ayşe annemiz daha sonra Abdullah ibn Ömer'in Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Bedir Savaşı'nda o kuyulardaki müşriklerin cesetlerine onlar beni işitiyorlar demediğini Abdullah ibn Ömer'in burada hata yaptığını Dolayısıyla bu ölüler kendilerine söylemekte olduğum sözlerimin doğru olduğunu bilmektedirler buyurdu. Ve Ayşe annemiz şu ayetleri okudu. Şüphesiz ki sen ölülere işittiremezsin. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Neml suresi 80. ayet ve Fatır suresi 22. ayetleri okudu. Evet yani burada gördüğünüz gibi yani sahabenin kimisi bile ya söyleneni yanlış anlamasından veya hut e, efendime söyleyeyim e, Allah Rəsulüset vəsîlemi yanlış anlamalarından e, ağlaymaktan ötürü ölünün azab edileceğini e, edileceğine inananlar vardı mesela işte bunlardan bir tanesi Aman radıyallahu an Ayşe annemiz kendisine bu haber gelince ey bu durumu düzeltiyor ve yine Abdullah ibn in Abdullah bin Ömer'in burada verdiğimiz örnekle yine Ağlayanlardan ötürü e, ölü azap görüyor sözüne karşılık Ayşe annemizin hayır ölü kendi zembinden yani kendi günahından ve suçundan ötürü azap görür bunlar ise onu ağlıyorlar aleyhissalatü vesselam öyle söyledi dedi ve kalktı Bedir kuyularında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamin müşriklere seslenmesinde yine Abdullah ibni Ömer'in orada yanlış anladığını da haber verdi Allah hepsinden razı olsun dolayısıyla bize yasaklanan feryadı figan edip e, ağlamak, dövünmektir. Ancak e, kişiyi fıtri olarak gözyaşı dökmesi, hüzünlenmesi e, meşru bir şeydir. E, onun dışında onun bu ağlamasından ötürü de ölüye azap edilmez. وَهَذَا وَاللّٰهُ عَلَمْ وَسَلَّ اللّٰهُ عَلَى نَب۪ينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى نِمْحَمَّدٍ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ بِحَمْدِكَ